Ses var değil mi? Bize her türlü soru gelebilir. Ayette diyor ki, ayette diyor ki kul hazi sabili ed'u ila Allah ana ve men ittaba'ani. E ve ma ana minel müşrikîn. Diyor ki işte bu benim yolumdur. Ben apaçık bir şekilde davet ederim. Yani Abdülmuttakim herhalde düştü şu an. Dolayısıyla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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam elbette bilenle bilmeyeni birbirinden ayırıyordu. Buna verilen örneklerde mesela Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadiste buyuruyor. Men ra'am minkum munkaran falyughayyirhu bi yedi kim sizden bir kötülük görürse bunu eliyle düzeltsin. Kim sizden bir kötülük görürse bunu eliyle düzeltsin. Buna örnek olarak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 Bunun üzerine bir kova su dökün, gider dedi bu ona yeter dedi. O bedevi ashabın ona karşı şiddetlenmesine, kızmasına e, rahatsız oldu. Ancak Aisset validem ona yumuşak davranınca e, yumuşak davranınca o bedevi mescitten çıkarken dedi ki Allahum erhamni ve erham Muhammed ve la terham ba'dana ehad.